Global Population Speak Out Projesi Dünyanın kömür rezervi enerji meselesini daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. Çünkü bize sahte bir güven duygusu veriyor. Eğer doğal gaz ve petrol biterse hemen kömüre geçeriz. Temiz kömürün yolunu bulursak, ''Ucuz ve bol bir enerji kaynağımız olur.'' diye bakıyoruz. Gerçekte ise karşı karşıya olduğumuz çifte bela, tükenmekte olan petrol ve gittikçe yaklaşan küresel iklim değişikliği bizi modern yaşamımızı yeniden şekillendirmeye zorlayacak. Daimi kömür bağımlılığımızın en korkunç yanı akciğerlerimize, dağlarımıza ve hatta iklimimize yaptıkları değil, zihnimize yaptığı şey düşünce şeklimizi değiştirmemize ihtiyaç olmadığı yanılsamasını sürdürmemize yarıyor. Jeff Gould. Aşırılıklar gezegen. Aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out projesi.